İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Daha önce biri yalnız dünyayı isteyen, diğeri de hem dünyanın hem de ahiretin iyiliklerini isteyen iki insan tipinden söz edilmişti. Bu ayetlerde yine iki tip insan başka açılardan tanıtılmaktadır. Bunlardan biri güzel sözlü fakat kötü niyetli, bozguncu ve yıkıcıdır. Diğeri de kendisini Allah'ın hoşnutluğuna adamış olup ayette zikredilmemekle birlikte sözün gelişinden açıkça anlaşılmaktadır ki ötekinin taşıdığı kötü niteliklerden arınmıştır. Bazı münafıkların Hz. Peygamber'in yanında dost gibi gözüküp arkasından yıkıcı hareketlerde bulunmaları üzerine bu ayetlerin indiği yolunda rivayetler varsa da müfessirlerin çoğunun görüşü ayetlerin anılan nitelikleri taşıyan herkesi kapsadığı yönündedir. Razi'nin de belirttiği gibi Allah Teala bir topluluğu bazı kötü niteliklerini göstererek yerdiğinde bundan o kişilerin zatını değil niteliklerini yerdiği anlamı çıkar. Şu halde kim bu kötü nitelikleri taşıyorsa, yergiyi de hak ediyor demektir. Böylece bu ayetler, Hazreti Peygamber dönemindeki belli bir veya birkaç münafık hakkında inmiş olsa bile, münafıklık, riyakarlık, bozgunculuk, tahripçilik gibi kötü huy ve davranışlar konusunda bütün insanlar için bir uyarı ve caydırıcılık değeri taşımaktadır. Hakimiyeti ele aldığında diye tercüme ettiğimiz 205. ayetteki ifade senin yanından ayrılıp gittiğinde şeklinde de anlaşılmıştır. Riyakar veya münafık tabiatlı kişiler genellikle insanın yanında hoşa gidecek sözler söyler, sözlerinin doğruluğuna Allah'ı şahit bile koşarlar. Ayrılıp gittiklerinde veya Herhangi bir yöneticilik elde ettiklerinde ise kötü ruhlu olmaları, düşmanlık duyguları taşımaları sebebiyle önceki konuşmalarının aksine insanların geçimlerine ve nesillerine zarar vermek gibi yıkıcı ve düşmanca davranışlarda bulunurlar. Muhammed Abduh'un yorumuna göre buradaki ürünleri ve nesilleri yok etme ifadesi bir deyim olup bununla kötülerin, bencil isteklerini ve tutkularını tatmin etmek uğruna insanları her türlü ağır sıkıntılar içine sokmaları kastedilmiştir. Aynı bölümü hakimiyeti ele alma manasında yorumladığımızda, söz konusu ayetler ikiyüzlü ve aldatıcı siyasetçilere karşı uyarı anlamı da taşımaktadır. Gerçekten kendilerini barışçı, insancıl, haksever gibi yaldızlı niteliklerle takdim eden bazı münafıkların, iş başına geldiklerinde ilk iş olarak insanların ürünlerini, yani gelir kaynaklarını kurutmaya, nesillerini bozmaya kalkıştıkları sıkça görülmektedir. Hucurat Suresinde de bildirildiği üzere, Müslümanların genellikle insanlar hakkında hüsnü zan beslemeleri esas olmakla birlikte, konumuz olan ayetler, hüsnü olur olmaz insanların her söylediklerine aldanıp kapılma, her yüze gülene ahmakça inanma anlamına geldiğini göstermekte ve böylece önemli bir uyarı değeri taşımaktadır. Allah'tan kork şeklinde çevirdiğimiz, 206. ayette geçen ifadedeki takva kökünden gelen kelime, aslında müminin Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı bu tür münafıkça tutum ve davranışlardan uzak durması anlamına gelmektedir. Bu da gösteriyor ki insanı münafıklık, Riyakarlık, fitne ve fesatçılık gibi ahlaksızca davranışlardan alıkoyacak en güvenilir erdem takvadır. Zira Allah'a saygısı olan bu anlamda ondan korkan insanın doğru olan her kurala da saygılı olacağı açıktır. Aynı ayet insanların takva erdemine ulaşabilmeleri ve her durumda dürüstçe davranabilmeleri için gurur, kibir gibi egoist ve yıkıcı duyguları aşmaları gerektiğini göstermektedir. Zira bu tür duygular, yapılan uyarıların haklılığı üzerinde düşünüp taşınmayı engellemekte, hatta giderek daha kötü ve yanlış davranışlara sürüklemektedir. Bu yüzden ayette, artık onun cehennemi boylamaktan başka yolu kalmamıştır anlamında, ona cehennem yeter buyrulmuştur. Buna göre insanın İyi ve doğru olan nedir gibi bir soruyu içtenlikle sorması, böyle bir arayışa yönelebilmesi, bu husustaki uyarıları sağlıklı değerlendirebilmesi için önce gurur, kibir ve bunun gibi saptırıcı duyguların tutsaklığından kurtulup, Allah'ın buyruğunu kendisine ölçü alması, rehber edilmesi gerekir. İşte 207. ayette, insanlardan öylesi de vardır ki, kendisini...'' Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir buyrularak, bu şekilde bir içtenliğe, temiz ve dürüst dindarlığa işaret edilmiştir. Şu halde insan kendini ya nefsani tutkularını tatmine adar, ya da Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adar. Bu da insanın bütün davranışları hususunda iki farklı ölçü verir. İlk ölçüyü esas alan insan, kişisel çıkar sağlayan davranışlara, ikincisini esas alansa Allah'ın hoşnut olacağı davranışlara yönelir. 200-201. ayetleri dikkate alarak bunlardan ilkinin yalnız dünyayı isteyen, ikincisinin ise hem dünyanın hem de ahiretin iyiliğini isteyen insan olduğunu düşünebiliriz. Allah daima mutlak olarak iyi ve doğru olan davranışlardan hoşnut olacağına göre, kendini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adayan insan inancında, amelinde ve ahlakında en doğruyu bulmaya, kısaca bütün davranışlarında elinden geldiğince iyi olmaya çalışacaktır. Böylece konumuz olan ayetlerle 200 ve 201. ayetleri birlikte değerlendirerek yöneticilik mevkiine seçilecek kişilerde mesleki yetişmişlik yanında kendisini dünya tutkularından gurur kibir gibi olumsuz duyguların etkisinden koruyan, bu suretle zulüm, baskı, riyakarlık, ikiyüzlülük, düşmanlık, bozgunculuk, yıkıcılık gibi toplumsal zararlara ve huzursuzluklara yol açan kötülüklerden alıkoyan, Allah'ın hoşnutluğuna uygun davranmak öyle gerektiriyorsa, bütün şahsi menfaatlerini bile terk ettiren bir ruhsal gelişmişliğin, bu anlamda bir dindarlık duyarlılığının bulunup bulunmadığına da bakmamız gerektiğini düşünebiliriz. Yüce Allah'ın söz konusu ayetlerin sonunda, ''Allah kullarına çok şefkatlidir.'' buyurması son derece anlamlıdır. Zira O'nun bu çok yararlı bilgileri vermesi, gerçek insanlığın ölçüleri konusunda açıklamalar yapması, kullarına şefkatinin bir ifadesidir. Allah, tarih boyunca insanlara peygamberler gönderip kitaplar indirerek, onları vahyin ışığıyla aydınlatmasaydı insanların hayvanlardan ne fark olacaktı? Şu halde Allah'ın insanlara verdiği bütün bu bilgiler, koyduğu bütün kurallar, yine insanların kendi iyilikleri için olup, bundan dolayı onun kendisi için bir yarar gözetmesi düşünülemeyeceğine, Buna asla ihtiyacı olmadığına göre bütün bu hükümleri yalnız kullarına olan sevgi ve şefkatinden dolayı koymuş ve bildirmiş olmalıdır. Başka bir ihtimal mevcut değildir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.